Bu bienal tatlı, olgun meyvelerle kaplı ulu bir ağaç olmak yerine kuşların uçuşundan, bir zamanların bereketli denizlerinden, yerküreyi yavaşça yenileyen ve besleyen kimyadan bir şeyler öğrenme arayışında. Belki bu bienal büyük bir toplanma ya da tek bir zaman ve mekanda yapılan planlı bir buluşma değil. Bir dağılma, gözler uzak bir mayalanmadır. İplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır, gürültülü bir zirveye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan yer yer kesişir. Bırakın bu bienal de kompost olsun. Vaktinden önce başlayabilsin, bittikten çok sonra da devam edebilsin. Bildiğimiz haliyle yaşamın askıya alınması bize bir şeyleri farklı yapmak için az bulunur bir imkan tanıyor. Bu ana hakkını vermek için beklenti ve amaçlarımızı baştan kurgulamalıdır formatlarımızı gözden geçirmeli ve hem siyasi hem de felsefi olan temel bir sorgulamaya samimi, toplumsal, cömert ve hararetli sohbetlere yol açmalıyız. Bu belirsiz aralıkta her şeyden çok birbirimizle ve dünya ile etkileşim kurmanın ister eski ister yeni olsun alışılmadık yollarını deneme cesaretine ihtiyacımız var. Duygular mekanlara, kulaklar gözlere, su sözcüklere dönüşebilir. Sözcükler çamura da yazılabilir, duvara da, havaya da. Bir mırıltı uzayıp giden mesafeler boyunca yankılanarak sohbetin ve değişim tohumlarını tetikleyicilerin beraberinde taşıyabilir. Bir BNL bir hastane de olabilir, bir üniversitede, bir restoranda, bir gazetede. Bir uzlaşma çabası değil de öneri ve iknanın, merakın, rastlaşmanın ve Sivil güvenin yerleştiği, ihanete uğradığı ve yeniden inşa edildiği tartışmanın ortak alanı. İletişim kanallarımız salt manipülasyon araçlarına dönüşürken bizler şunu soruyoruz. Kamusal tartışmadan, sesi düşünmekten, okuyan bir topluluktan, başkalarıyla birlikte okumaktan geriye ne kaldı? Hep beraber sessizliğe kulak verirsek sabrımızı, alçakgönüllülüğümüzü, zaaflarımızı yeniden keşfedebilir miyiz? Toplumsal ifadeyi yeniden canlandırıp kavşakları, gazete bayilerini, kafeleri, çay ocaklarını, sinemayı, bağımsız yayıncıları veya semt kitap evlerini yeniden hayal edebilir miyiz? Düşünmenin, konuşmanın, yazmanın ve yapmanın, şiir, film, tarım ve yemek yapmanın başka biçimleri bizi daha donanımlı ve toplumsal düşünceye duyarlı hale getirebilir mi? Bu Biyaner'in projeleri, bu gazetenin muhabirleri, bu buluşmanın konukları, içinde bulunduğumuz zamana, gezegende bizzat yol açtığımız ve hep birlikte yüzleşmemiz gereken bu işlev bozukluğuna, çok eski ve çok yeni teknikleri, yakınlardan ve uzaklardan gelen fikirleri öğrenerek ve paylaşarak anlam vermeye çalışan bireyler ve gruplar olacak. Biyaner'in platformundan ve içinde bulunduğumuz kırılma anın tuhaf ağırlığından faydalanan bu kompostlaşma süreci, Onların fikirlerini ve eylemliliklerini sergiler, yayınlar, sohbetler ve canlı etkinliklerle İstanbul'a, Türkiye'nin başka yerlerine hatta daha da ötesine duyuracak. Büyük bir gösteri sahnelmek yerine alan açmaya teşvik eden, mevcut sivil ve kültürel alışveriş mekanları birbirine bağlamayı, az kullanılan veya atıl kalmış olanları ise etkinleştirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal etkileşim aksadıkça, yeniden başladıkça ve sanal kanallara göç ettikçe bizler yeni mesafeler üzerinden özen göstermeyi, paylaşmayı ve konuşmayı öğrendikçe toplumsal kültürlerimizi koruyan ve canlandıran inisiyatifler aracılığıyla bize kucak açan mekanlarda bir araya gelmeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu da anlıyoruz. İyi haftalar, Açık Radyo'da harçtan sanat programındasınız. 2016 yılından beri pazartesi 16.30'da ben Çelenk Bafra size gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Bugün Açık Radyo'nun da benim de yaşamakta, çalışmakta olduğum İstanbul'dan bütün dünyayı ilgilendirdiğini umduğum 17. İstanbul Bienalinden haberlerle karşınızdayım. Az önce girizgahta size sabırla okuduğum metin, 17. İstanbul Bienalinin yani 17 Eylül 20 Kasım 2022 yılında kentin farklı noktalarında karşınıza çıkacak sergi, etkinlik ve kamu programlarının küratöryel metniydi. Bunu özellikle paylaşmak istedim çünkü bienalizm ya da festivalizm, Olarak adlandırdığımız bu biraz fazlasıyla etkinlik odaklı, etkinlik meraklı hale dönüşmüş olan kültürümüzde sadece Türkiye'den de bahsetmiyorum. Dünya da böyle bir akım içinde. Ee, içerik biraz arka plana düşüyor. İstanbul Biyaneli, İstanbul Biyaneli diye konuşuyoruz. Hepimiz kültür sanat alanında çalışanlar olarak e, önümüzdeki haftadan itibaren hatta bu haftadan itibaren... Bienal vesilesiyle yeni sezon başlangıcıyla aynı zamanda Bienal Wiener etrafında açılacak diğer sergiler ve etkinliklerden bahsediyoruz. Ama bu Bienal'in kavramsal çerçevesini öncelikli olarak bu noktada bir bağlam yaratmak ve daha iyi anlamak bakımına, bakımından okumaya değer gördüm. Bu metni ben yazmadım şüphesiz. Kim yazdı diye soracaksınız. Çünkü yer yer Biyaner'in küratörlerinin adı dahi geri plana düşüyor. Onlarca başka şey arasında. Üç Biyaner'in külatörlüğünün üstlendiği bir İstanbul Biyaner'in söz konusu. Utemeta Bauer, David Teh. Her ikisi de Singapur'da yaşayıp birlikte de yakın çalışan isimler. Ve Amarkan Var aynı zamanda bir sanatçı ve film yapımcısı Hindistan'da yaşayıp çalışan bir isim. Üçünün külatörlüğünün üstlendiği bir BNI. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelendiğini hatırlatalım ve ölçeği, yöntemi, hedefleri, formatı bakımından önceki edisyonlardan farklılaştığı iddiasında e, her anlamda geçmişten gelen kalıpların ötesine geçmesini gerektiğini düşünerek yola çıktı küratörler. Çok uzunca süre İstanbul'a gelemediklerini biliyorum. Daha ancak bu yıl İtibariyle ağırlıklı olarak İstanbul'a gelip gitmeye başlayabilirler pandemi nedeniyle. Serginin bir teması biraz önce anlattığım tabii ki Metin temaya dair işaretler verirken dar anlamda tek bir teması ya da BNR temsil etme iddiası olacak bir tek bir başlığı yok. Onun yerine uzun soluklu bir dönüşüm kompost ve yeniden yaratım i̇şte bunun süreçlerine odaklanmaya çalışıyor. Farklı coğrafyalardan, sanat ve farklı disiplinlerden çalışan kişileri, toplulukları, grupları, kolektif yapıları kendi kendine organize eden bağımsız sanat inisiyatiflerini bir araya getiriyor. Ve bunların arasındaki etkileşimi beslemeye, güçlendirmeye, onları buluşmaya teşvik ediyor. İstanbul'un farklı kentlerine, pardon kentin farklı semtlerine yayıldığını Söylememiz mümkün. Ee, öncelik olarak Beyoğlu tabii ki her zaman kültür sanat, festival, bienal ve tabii ki İstanbul Kültür Sanat Faklılığı'nın da bulunduğu merkez. Ee, burada Pera Müzesi var. Uluslararası Performans Sanatı platformu bir bağımsız sanat inisiyatifi olan Perform İstanbul var. Onların canlı sanat araştırma alanı var. İstanbul'un en eski okullarından ama 1999'dan beri kapalı olan Merkez Rum e, Lisesi. Var. E, 2011 yılından beri Türkiye'deki kültür sanat aktörlerini, sanatçıları, küratörleri, yazarları e, uluslararası platformlarda ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde verdiği fonlarla ürettiği destek projelerine destekleyen ve 2019 yılından beri Beyoğlu'ndaki mekanında sanatçılar ve küratörlerle çalışan saha ve saha stüdyo var. Ee, hemen Gümüş Suyunda yer alan Metro İstanbul Yaklaşım Tüneli var. Eee Firuza'da Büyükdere 35 var. Bunlar Beyoğlu'ndaki mekanlar. Tarihi Yarımada olarak nitelendirebileceğimiz Binbir direk bölgesinde bölgesine tarafında tarafından Barın Han var. Yakın zamanda restore edilen Çinili Hamam Zeyrekte ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı Cibali'de. Var. Yine aslında tarihi yarımadan uzantısı diyebiliriz ama tabi surların bittiği noktaya denk geliyor. Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu tıbbi bitkiler bahçesi var. Merkez Efendi'de hemen, sur içinde. Kadıköy yakasında ise yakın dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan, kente kazandırılan müze gazthane ve Artir İstanbul var. Bunun dışında da kentin dört bir yanına dalmış Projeler var, şiirler, gazeteler, radyo yayınları, performanslar, kukla tiyatrosu gibi. Açık radyoda da hem mekanlarından hem katılımcılarından biri. BNL'i özellikle kamuya ulaştıracak aynı zamanda mecralardan biri. Bunun ilk örneğini geçtiğimiz dönemde yani geçen yıl aslında neredeyse bundan bir yıl önce Açık Radyo'da Haristan Sanatı'nda hemen komşu programı olan Yani ondan bir saat önce yayınlanan Radyo Biyennal ile gördük. Radyo Biyennal Zeyno Pekülünün açık radyo ile yaptığı işbirliğinin bir ürünü olarak e, Biyennal'e katılan ya da katılmayan ama içeriksel olarak e, Biyennere cevap veren katkıda bulunan pek çok isimle e, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanında isimle söyleşiler, ses kaynakları, e, metinler. Radyonuza taşıdığı bunlar hala podcast formatında erişilebilir durumda. Açık Radyo'nun aynı zamanda barın handa bir e, proje, mekanı ve sergi hayata geçireceğini, yayınlar hayata geçireceğini de biliyoruz. E, ben de umarım bu kapsamda bir canlı yayında size BNL mekanlarından yapacağım. Açık Radyo'nun İstanbul BNL'e katılmasının bir parçası olarak. Bunu da vurgulamak yerinde olur. Evet. Saha Stüdyo yine yakından bildiğim bir proje olduğu için içinde birebir çalıştığım bir proje olduğu için 90'lı yılların ve 2000'li yılların kemancı, alt kemancı sattı, çünkü 3 kata yayılıyordu. Yani İstanbul'un underground olarak başlamış sonrasında büyük bir canlı konser. Ve buluşma mekana dönüşmüş özellikle rock ve etrafında gezinen müzik türleri üzerinden, bütün bu kültür üzerinden benim de bir parçası olmaktan gurur duyduğum e, kemancıyı ağırlayan katlardan biri alt kemancı. Saha stüdyo olarak 2019 yılından beri kullanılıyor. Burada sanatçılar mekanı 6 ay kadar bir süre boyunca, en az 6 ay kadar bir süre boyunca atölye etkinlik Eser üretim, sergileme alanı olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda da Saha Stüdyo'da 2019 yılından beri çalıştığımız Türkiye'nin farklı bölgelerinden hatta bazen yurt dışından gelen sanatçıların portfolyoları onların bu 6-7 aylık bazen daha da uzun süre yayılan periyotlarda ürettikleri işlerle ilgili belgeler, videolar, sahanın 2011 yılından beri üretilmesine aracılık ettiği, vesile oldu ve destek verdiği sanatçı kitapları ve kataloglardan seçkiler ve kütüphanesi. Bütün sah sahanın verdiği desteklerle ilgili ve bunların uluslararası birbiriyle olan etkileşimi ve kurduğu ağlarla ilgili Burak Arıkan'ın hazırladığı Graf Cummins enteraktif bir şekilde incelenebilir bir biçimde orada. Sağ destekli kitaplar, sağının yıllık raporları ve her cumartesi günü düzenlenecek sanatçı konuşmaları, paneller, buluşmalar söz konusu. Sağ stüdyo çarşamba ve cumartesi günleri ziyarete açık olacak. bnl.iksv.org adresine girerseniz diğer sergi mekanlarının haftanın hangi günleri açık olduğunu görebilirsiniz. Halka açık olacağı ilk gün İstanbul BNL'nin 17 Eylül. Cumartesi ve 20 Kasım'a kadar devam ediyor ama 12 Eylül haftası Biyenel'in açılış etkinlikleri ve Biyenel'e paralel kentteki pek çok başka projenin de açılışına denk geliyor. Hatta 1 Eylül itibariyle arka arkaya pek çok sergi açılmaya başladı. Bunlardan da tabii ki seçkiler getirebilirim ama kentin herhalde şu anda dikkat çeken en büyük ikinci etkinliği de bu yıl İstanbul Biyenel'ine denk gelen kontemporary İstanbul 17 edisyonu. Onun da İstanbul Bienali'nin de 17. yılı ama 2 yılda bir hatta işte erteleme nedeniyle bu kez 3. yılında düzenleniyor. Contemporary İstanbul ise 17 yıldan beri devam ediyor. 17-18 Eylül tarihleri ön izleme, Atao. 16 Eylül'de de sanırım bir VIP ön izleme söz konusu. 19-22 Eylül tarihlerinde ise Tersane İstanbul'da. Akbank ana partnerliğinde sanatseverleri ağırlamayı planlıyor. Pek çok özel projesi var. Can Antoğlu'nun Limbo'su e, gösterildi örneğin. E, Bloom projeleri yürütmeye çalıştığı pek çok projeler var. Ama öncelikli olarak elbette fuar katılımcılarını ve sanatseverleri bekliyor. Yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi tabii ki Contemporary İstanbul'u da görmeyi planlıyor. Kentteki büyük sergilerde neler olduğuna biraz hızlıca bakmaya çalışalım zamanımız elverdiğince. Hem sezon açılışı hem pandeminin rahatladığı dönemden sonraki belki de ilk büyük sergilerin açıldığı dönem. Hem de 3 yıllık bir aradan sonra İstanbul Bienniali, Onayış Zamanlı, Contemporary İstanbul gibi büyük sanat etkinliklerinin kentte olduğu bir dönemde diğer müzelerde neler olduğuna da hızlıca Bakmak her zaman değerli. Öncelikle İstanbul Modern'in açılmasını bekliyorduk. Renzo Piano. Yani dünyanın önde gelen müze mimarlarından. Santo Pompidou'dan çok iyi bilirsiniz. E, Renzo Piano imzalı bu binanın Bienal döneminde açılmasının yeni sergilerle bekleniyordu. Bu mümkün olmadı. Bu arada İstanbul Modern Beyoğlu'nda bir süredir kullandığı e, geçici binadan da taşındı. Dolayısıyla orayı da kullanmıyor ilk baştan beri. Fakat bu bina Eski Union Française binası, hemen Pera bölgesindeki. BNR döneminde iki sergiye ev sahipliği edecek. İlki Dream Mart Dolapdere'deki mekandan sonra Pera Dolap Dream Mart Pera adıyla İstanbul Modern daha önce kullandı geçici bir süreyle kullandı bu. Meşrutiyet Caddesi'ndeki Union Frances, eski Union Frances binasının alt katlarına yerleşiyor ve Canan Tolon sergisi yapıyor. Üst katlarına ise Agah Uğur, Türkiye'nin önde gelen koleksiyoncularından ve yatırımcılarından birisi. Onun özellikle toplumsal ve siyasal meselelere duyarlılıkla ön plana çıkan koleksiyondan bir seçkiyi yine aynı meselelerle ön plana çıkan Halil Altındere külatörlüğünde izleyiciyle Oluşturan kapsamlı ve yurt dışından sanatçıların da işlerinin yer aldığı bir seçki söz konusu. Pera Müzesi tabii ki ilk akla gelen müzelerden olur. Böyle bir durumda hem de Pera bölgesinden de bahsediyorsak. İstanbul Bienniali'nin ana mekanlarından biri olmakla ön plana çıkıyor. Ondan önce yaz döneminde tabii ki sergiler ağırladılar. Koleksiyonları da şüphesiz açık bu dönemde. Dolayısıyla ziyarete değer olduğunu her zaman vurgulayalım. Başka ne gibi sergiler var müzelerde diye soracak olursanız. Elgiz Müzesi, yani Türkiye'nin ilk açılan özel müzelerinden biri olduğu için gündeme getirmek mümkün. Mitler ve Hayaller adlı bir sergiyi ağırlamaya devam ediyor aynı dönemde. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta hayat, ölüm, aşk ve adalet üzerine Türkiye kökenli Didem Yazıcı'nın da eşkülatörlerinden biri olduğu bir Grup sergisi açılıyor. Meşher'de ben kimse, sen de mi kimsesin adlı senansel küratörlüğünde bir sergi açılıyor. Meşheri hatırlatmak adına İstiklal Caddesi üzerindeyiz hala. Yapı kredi Kültür sana tam Galatasaray Sahibi Meydanındayken, Meşher için biraz daha tünel tarafına yine İstiklal Caddesi üzerinde yine aynı kolda e, yürümeniz icap eder. E, Çok uzun bir süre Arter'e ev sahipliği yapan Meşer, Arter'in Dolapdere'deki müze binasına taşın, müze binasına taşınmasının akabinde Meşer olarak yine Koç Vakfı'nın desteğini alarak projelerine devam etti. İşte Arter'in küratörlerinden Selen Hansen Meşer'de bir grup sergisi düzenliyor bu dönemde. Ben kimse, sen de mi kimsesin? Başlıklı bir sergi. Yine İstiklal Caddesi'nde bu hatta olan SALT Garanti Bankası'nın kurduğu bu kültür sanat kurumu Bey oldu mekanında Yine hemen Galatasaray ile Odakule arasındaki mekanında ve eski Osmanlı Bankası Müzesi, eski Osmanlı Bankası binası olan Bankalar Caddesi'ndeki Salt Galata'da sahnede 90'lar adlı 1990'lı yıllarda sahne ve gösteri sanatlarına da bakan bir sergiyle karşımıza çıkıyor. Peki Arter dedik, Arter'de bu dönemde ne olduğunu elbette merak etmek son derece Değerli olur Arter pek çok sergisini zaten öncesinde açtı dolayısıyla o anlamda yeni sergi açılışı olmamakla beraber pek çoğu tabii ki yazın başına denk geldiği için o sergiler görülmeye değer örneğin Oyun Bu adlı Arter'in başküratörü Emre Baykal'ın düzenlediği sergi devam ediyor Melifer'in düzenlediği bir Fontana sergisi ki İstanbul'a çok değerli katkıları da olmuş bir iş Bunu görmek mümkün. Yine Selen Anselin Locus Solus adlı bu sefer doğa odaklı sergisi artırdı. Yakın dönemde açılan kaçırmış olmanız mümkün. Ahmet Doğu İpey'in solo sergisi ve Eda Berkmen Külatörlüğü'ndeki Koyun Koyuna sergisi bunlar yazın açıldılar. Dolayısıyla bunlara bakmak mümkün. Yeni bir e, girişim olarak ise 13 Eylül'den itibaren Bil Fontana'nın e, tekrar bir işi daha e, Saint-Pompidou tarafından sipariş edilmiş ilk kam tarafından sipariş edilmiş bir işi daha canlı bir bağlantıyla Paris'ten İstanbul'a taşınıyor Arter'in Dolapdere'deki e, binasında böyle bir e, yapı olduğunu hemen hatırlatalım. E, müzeler deyince devam ediyoruz e, Felekşanlar'ın Satberka'nın Müzesi'ndeki sergisiyle ilgili röportaj yaptığım için tekrar onu gündeme getirmiyorum e, Türkiye'nin yine Önde gelen e, özel e, müzelerinden e, Sabancı Müzesi'nin e, yapacağı sergi merakla bekleniyor şüphesiz. E, en son yazın sahnede sanat adlı e, festivalleriyle e, gündeme gelmişlerdi yoğun bir şekilde. Dolayısıyla Sabancı Müzesi'nde açılacak e, sergi de e, merakla beklenen sergiler içerisinde şüphesiz. Evet. Bu dönemde heyecanlı bir bilgi olduğunu bildiğim için özellikle paylaşmam gerekiyor. Duyduğum kadarıyla Boris Han e, bağlantısıyla e, Jeff Koons'u e, Bu star sanatçı İstanbul'a geliyor ve de Contemporary İstanbul'da da Jeff Koons'la ilgili çeşitli şeyler olacak diyelim. Çünkü olacak şey tam anlamıyla sanat değil. Anladığım kadarıyla yanlış da ifade etmek istemem Ama böyle bir star bir isim de var. Daha önce Iwewe'yi getirmişti Sabancı Müzesi. Oradan hatırlayabiliriz. Bu tarz yine ses getirecek belki sanat dünyasının dışında da ses getirecek bir takım. ...ziyaretler söz konusu olacağı benzer... ...Borusan Contemporary'de ise... ...yani Pelili Köşk'ta, Boğaz'daki bu mekanda ise... ...17 Eylül itibariyle... ...Hulya Kaganski... ...küratörlüğünde... ...Kaos'un Eşiği adlı bir grup sergisi... ...ve eş zamanlı olarak... ...daimi koleksiyon... ...küratörlerinden Necmi Sönmesin ...Hibrit Mekanlar adlı yine... ...Borusan Contemporary koleksiyonundan... ...yaptığı bir seçki... ...izleyiciyle buluşacak başka neler var galerilerde neler var diye sorabilirsiniz elbette çok sayıda galeri var ben başta galerilerden de seçkiler yapmayı düşünüyordum ama birini söyleyip diğerini atlamak belki de çok doğru olmaz deyip ondan vazgeçmeyi daha doğru buldum ama şş, galeriler dışındaki büyük sergilerden biraz daha bahsetmek gerekirse Taner Ceylan tamamen kendi girişimleriyle çok büyük ölçekli Boğaz kenarında Anadolu yakasında büyük bir e, sergi ortaya koyu. Uzun süre sonra İstanbul'daki ilk solo sergisi. E, bunun şimdiden ipuçlarını takip etmek mümkün. Pelin Uran, uzun süredir kilotörlüğe ara vermiş bir isim. Kurtuluş Rum Lisesi'nde büyük bir grup sergisi yapıyor. Şimdiden çok da konuşulmaya başladı. E, dolayısıyla bu e, sergi üzerine de şimdiden pek çok e, şey... Söyleniyor Pelin Ura'nın yapacağı sergiyle ilgili. Ee, Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu'nda Senin de Yaran Roza başlıklı bir grup sergisi. Bu 30 Ekim'e kadar devam ediyor. Bundan mutlaka e, bahsetmek gerekir. Ee, böyle bir ıı, seçkide. Bütün bunlar tabii ki Biennial dönemine de denk gelen sezon açılışı, araya giren pandemi... Nedeniyle belki pandeminin göreceli olarak rahatladığı, umarım tekrar hayatımızı zorlaştırmayacağı, yeni bir salgına, yeni bir sağlık krizine yol açmayacağı dönemin başlangıcı niteliğinde aynı zamanda yaz rehavetinin sonrasına gelen tabii ki İstanbul Bienniali ve onun hemen açılış günlerinin akabinde başlayacak contemporary İstanbul fuarının e, hareketlendirdiği bir ortamda e, buluşuyor. Bunları şimdilik Söylemek yerinde olur şüphesiz. E, Ömer Koç'un yine koleksiyonundan büyük bir seçkiyle her zaman e, çok ses getiren e, sergilerinden birini ortaya koyacağını e, biliyoruz. E, her zaman yapılan konakta e, gerçekleşecek. Dolayısıyla onun da önünde neredeyse biennialinin önüne bile geçen e, ses getiren e, popüler e, işler olması söz konusu Olabilir. Onunla ilgili de ayrıntıları şüphesiz e, bekliyoruz. E, bu haftalık programı bu şekilde kapatabilirim. Tekrar hatırlatmak isterim. İstanbul BNL 17. .'si. Kente hoş geliyor. 17 Eylül 20 Kasım arasında ama 12 Eylül'den itibaren. Hatta bugünden itibaren kente sonbaharın gelişiyle birlikte İstanbul'da çok sayıda nitelikli kavramsal çerçevesi olan katılımcı grup sergilerinin olduğunu buradan tekrar tekrar vurgulamış olayım. Önümüzdeki haftalarda bunlarla ilgili size tabii ki söyleşilerle, incelemelerle, değerlendirmelerle de karşınızda olacağım. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bu haftalık bu kadar. İyi gezmeler, hoşçakalın.